Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Dışarıya çıktıkları zaman bu örtünmeleri onların tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur. Mealindeki ayeti kerime dış örtünmeyi emretmiştir. Mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için çok temizdir. Şüphesiz ki Allah yapacaklarından hakkıyla haberdardır. Mealindeki ayetin içindeki ırz, bütün vücut demektir. Diğer ayetlerde ise ırz kelimesi başka manada dahi kullanılmıştır. Binaenaleyh, En-Nur suresinin 31. ayetinde beyan olunan kimselerden başkasına kadın kısmı yüzünü ve hatta elini açık bulunduramaz. Evin dışında tepeden tırnağa kadar bedenini hiç kimseye gösteremez. Evinin içinde ise kadın kısmı bedeninden elini, yüzünü, kol ve pazılarını oğlu ve babasından bir de mahreminden başkasına gösteremez. Bütün müfessirler ayetin tefsirinde müttefiktirler. Mevlana, erkek demir, kadın çakmak taşıdır. Demir ve çakmak taşını Yüz sene suya soksan, çıkardıktan sonra birbirine değdirmekle ateş verir. Şehvet ise kavdır. Erkek ve kadının gözleri ve elleri çakmak ve demir gibidir. Şehvetleri kav gibidir. Yüz sene takvadan sonra bir araya gelmelerinde yine zarar vardır. Çünkü şehvet ölmez demiştir.